Ağzıb Allah'tan Şeytan Rjim. Bismillah الرحمن الرحim. Alhamdulillah Rabb al-alamin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahibi ajamain. Ve bu yüzden Bundan dolayı diyorum ki diyorum, Molla husrev Rahimehullah Bundan dolayı derken Malumunuz son bölümde Konumuz beyan Kitap ve şünnet arasında müşterek olan Bahislerden biri de beyandır Yani beyanı takrir, beyanı tefsir diye Bahis konusu olan beyan Beyan Geride bir sürü tartışma yapıldı mutlaka evvelinde ne geçmesi gerekiyor? Kelam geçmesi gerekiyor. Bu kelam da sözlü bir kelamdan öte fiilde olabilir demiştik. Değil mi? Yani geçen şey fiilde olabilir. En son verdiğim misali şöyleyip konuya gireyim. Bir kimse kölesini bir kölenin ticaret yapabilmesi için içinden izin alması gerekir İzin almadan ticaret yapamaz Dolayısıyla Bir köle çarşıda Ticaret yaparken izin almamış Efendisi onu görse Ticaret yapıyor Efendisi onu görse ve sussa Yani müdahale etmese Müdahale etmemesi durumunda Bu susması nedir? Beyandır Neyi beyandır? onun ticaretine izin verdiğini beyandır. Bu beyanın, bu susma beyanının öncesinde ne var? Kavilyo. Ne var ya? Fiil var. Dolayısıyla beyanın öncesinde geçen kelam da olabilir, fiil de olabilir. Fiil olması susma gibi demiştik geride. İşte öyle haza Bundan dolayı beyanın tarifinde diyorum Allah husrev dedim ki ve beyan nedir? Ozharül Muradi, istenileni açığa çıkarmak, ortaya koymaktır. Çevang kana kavli, evil fiyali, evi şuku ister bu sözle olsun bu beyan, ister fiille olsun, isterse de susmayla olsun, istenileni ortaya koymaktır beyan. Bitmedi tabi. Badema lehutalukumma bihi. Dediği zaman tarih bitecek Şu anda tarifin cins kısmında La yukalu denilmesin Şöyle bir itiraz yapılabilir hemen Çünkü beyan nedir dedi Izharul muradi istenileni, istenileni ortaya koymaktır Dedi İstenileni ızhar etme açığa çıkar Ortaya dökme Hemen şöyle bir itiraz yapılabilir Beyan kısımlarından birini ele alarak Denilmesin diyorum yıkarıbe izharul murad kaydıyla çıkar cinciyle çıkar beyanı takrir beyanı takrir nereden çıkar beyanın tarifinden çıkar çünkü beyanı takrirde bu itiraz eden ne demek istiyor beyanı takrirde muradı ortaya koyma açığa çıkarma diye bir şey yoktur murat zaten açıktadır bu onu ne yapıyor kuvvetlendiriyor pekiştiriyor Dolayısıyla muradı ortaya çıkarma diye bir şey yok. Böyle bir itiraz yapılmasın diyor. Beyanı takrir niye? İzla izhara semmete. Niye beyanı takrir çıkar? İzla izhara semmete. Çünkü beyanı takrirde ne yok? Izhar yok. Ortaya bir şey çıkarmak yok. Zaten her şey ortada. Sadece onu kuvvetlendirme pekiştirme var. Dolayısıyla beyanı takrir, izharul murad ifadesiyle ortadan kısımlardan biri olmaktan çıkar. Kısım olamaz. Beyanın tahtında bir kısım olamaz. Böyle denilmesin diyor vallahu süre. Niçin böyle denilmesin? Lana nakul biz diyoruz ki daf'u ihtimali'l mecazi, mecaz ihtimalini ortadan kaldırma, evel hususi vereceğim misalini veya husus ihtimalini, taksis ihtimalini ortadan kaldırma nedir? Izharu ennel murada maktazahu zahir bu bak ortaya çıkarmaktır ennel Murade Murad'ın şu olduğunu ortaya çıkarmaktır ne olduğunumaktazahu zahir zahirin gerektirdiği şeyi Murattır onu ortaya çıkarır Ne beyanı takdir bunu yapar Mesela bir misal vereyim ben size right şey e bir aynı right şey bu şeyi gördüm. Ne ile bir ayni? Gözümle gördüm ben bu şeyi diyor. Bir ayni kaydı olmasa beyanı takrirdir o. Right hade şey bu şeyi gördüm deşe. Buradaki ruyet kelimesi ifali kulüpten olduğundan dolayı bu şeyi buldum kalben anladım anlamına da gelir. Bu bir ihtimal değil midir? Hani dedik ya ihtimal ihtimali mecaz. Mecaz ihtimalini <gülüyor> ortadan kaldırma. Bu misalde bir ayni kelimesi, rü'yet fiilinin, efhal-i kulüpten olmadığını, mecazen o anlama geçmediğini, gitmediğini, ifade ediyor, ortaya koyuyor. Izhar ediyor. İhtimali ortadan kaldırıyor, mecaz ihtimalini. Dolayısıyla, şey e bir ayni, gözümle bu şeyi gördüm dediğiniz zaman, bir ayni kelimesi ne yapıyor? O rü'yeti, o rü'yeti, takrir ediyor. Yani rühyetin efhal-i kulüp olmadığını ya vaz edilmiş, ola, vaz edilmiş olduğu mana bizzat gözde görmek olduğunu ne yapıyor? Takrir ediyor bir aynı kelime. Dolayısıyla ihtimali, mecaz ihtimalini ortadan kaldırıyor. Bu mecaz ihtimalini ortadan kaldırma bir. iki husus yani taksis edilme ihtimalini ortadan kaldırıyor. Onun misali bismillah فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ kulluhum. El-Melaike kelimesi nedir? An bir lafızdır. Melekler secde ettiler. Melekler secde ettiler. Çoğunluğu secde etmiş olsa bu tabir kullanılabilir. Melekler secde etti denir. Acaba burada bir kısmı secde etmemiş midir? Çoğu etmiştir de öyle mi söylenmiştir? Mevla Teala bize bunu mu anlatıyor? Diye düşünürüz biz kulluhum olmasa. O kulluhum ne yapıyor? Hepsi secde ettiği. Dolayısıyla el-melaite kelimesi am lafızdır. Tahtındaki fertlerin tamamını kapsadığını, tahsis edilmediğini bize ne anlattı? Kulluhum. Ayetin ilerisindeki kulluhum kelimesi anlattı. Dolayısıyla bu da beyanı takrirdir. Neyi ortadan kaldırdı bu? Taksis ihtimalini. amın tahsis edilme ihtimalini ortadan kaldırdı. İşte şimdi diyor ki Beyanı taklir tarihten çıkar, denilmesin. Niye denilmesin? Şunun için, defu ihtimalil mecaz, birinci misal. Evil husus, taksis edilme ihtimali, bunu ortadan kaldırma nedir? اِذْهَارُ اَنَّ الْمُرَادَ مَقْتَظَاهُ اَذْظَاهِرُ Lafzın zahirinin gerektirmiş olduğu nedir? Kast edilendir, onu ortaya koymak. Lafzın zahirinin gerektirdiği. Am lafsın zahirinin gerektirdiği nedir? Tahtındaki bütün fertleri kapsaması, taksis edilmemesidir. Onu ortaya koymuş oldu kulluhum ayet-i kerimede. Bir aynı kelimeşi de raitu hade şey e bir aynı derken oradaki bir aynı kelimeşi de neyi ortaya koydu? Ruhiyet kelimesinden murat nedir? Zahirdir. Zahir nedir zaten? Bizzat gözle görmede hakikat olmasıdır. Oldu mu? Dolayısıyla mecaz ihtimalini ortadan kaldırdı. Bu bir izhardır. Izharül Murat beyanı takrirde tahkuk etmiştir diyor. Şimdi nedir beyan? Izharül Murat üç denileni ortaya koymaktır. Neden sonra? Bade sabkı ma ekelamin Bir kelam veya fiil geçtikten sonra. Biz zaten beyanda ne var diyorduk? Öncesinde bir kelam veya fiil olması lazım diyorduk. Kelam veya fiil geçtikten sonra lehu eylil beyan beyan için vardır ne taallukumma bir tür taalluk var alaka ilgi var irtibat var ne ile bihi bizalikel kelam o geçen kelamla neçi var bir tür irtibatı var taallukumma'yı özellikle söyledi bir tür dedi çünkü malumunuz dünkü derste işaret ettik onu hatta söyledik onu neshi bazıları ne yapıyorlar çıkartıyorlar beyanın kısmı olmaktan ve orada ne diyorlardı? Beyan, geçen kelamdan muradın ne olduğunu ortaya koymak içindir. Halbuki nesih geçen kelamda sabit olan hükmü ortadan kaldırmak içindir. Onun için nesih bu beyanın kısımlarından değildir demişlerdi. ma diyerek nesih de beyanın kısımlarından olduğunu özellikle tarifin içerisine sokmak istiyor, kısımlardandır diyor. Ve biz orada demiştik ki nesih hükmü ortadan kaldırma değil ya hükmün müddetinin ne kadar olduğunu ortaya koymaktır. İşte talukunma budur. Diğerlerinde zaten alaka var daha üç seviyede. Sadece alakanın zayıf olduğu nokta neresiydi? Nesikti. Onun için talukunma dedi. O da yeterlidir. Bihi bizalikel kelam evil fü'li. Şu halde feyeşmelu. Beyan. Bu beyan şamil olur. Neye bak? nesha hemen özellikle onu söylüyor. Nasıl de şamil olur daha beyan-ı daruret-i bi'n va'i ha 4 ile beraber beyan-ı ne yapar şamil olur. Beyan-ı de şamil olur çünkü biçim burada söylediğimiz sabki ma derken ma'yı nasıl tefsir ettim Allahu ekrem hoş metin de onay şartta onay. Ne dedi? Kelamim ev fi'lin dedi. Malumunuz dünkü dersin sonunda o beyanı zarurenin fiil olan bölümünden misalleri vermişti zaten. Onun için onu da kapsar. Kavlen kâne zâlikel beyanu ister bu beyan olarak gelen, yani bir kelam veya fiilden sonra beyan olarak gelen kavil olsun, söz olsun el fiilen da fiil olsun fark etmez. ve kâne kevnul kavli beyanen zahiran sözün beyan olması, zahir olunca, sözün beyan olması açıktır. Bunu herkes anlar zaten. Muttefakan aley ve ittifak edilen bir konudur. Söz, yani bir kelamdan sonra bir söz geliyorsa, o nedir zaten? Onu beyan içindir. Onda şüphe yok. Ama bihilâfil fi'li, fi'il, buna aykırıdır. Tabii bihilâfil, böyle demeyelim buraya, ibaret e, ilerisini bağlamak için. Bihilâfil fi'li, fi'ile aykırı olarak, Fiile aykırı olarak kavli beyan mütefakun aleytir. Böyle olunca remyeta aradlaho musanif kavli beyana hiç değilmedi. Bel istedil ala kevnil fi'li beyanen fiilin beyan olduğuna dair delil getirdi musanif. Neyle bilmen? Kıl nakli delil getirdi ki onunla başlayacak zaten. Ve mahkul bir dakli de delil getirdi. Fakale ve şöyle dedi. Şimdi. Fiil nedir? Beyandır. Niçin? Li beyanihi Çünkü efendimiz aleyhi ve vesselam beyan etmiştir. Neyi? i salate vel hacca bil fiili. Namaz ve hacci fiille beyan etmiştir. Akimu salate Mücmeldir. Bu sabık kelamdır. Namaz kılınız. Nasıl kılacağız? Efendimiz aleyhi salatü vesselam nasıl kılacağımızı fiilleriyle bize göstermiştir. Bakınız bu fiil nedir? Beyandır. Neyi beyan etti? Geçen kelamı beyan etti. Geçen kelam bismillah akimus salatı. Namazı kılınız. Nedir? Mücbeldir. Mücbel zaten neye ihtiyacı var? Mücbilin beyanına ihtiyacı var. Mevla Teala namazın ne şekilde kılınacağını Kur'an'da beyan etmiyor. O zaman Efendimiz ve vesselam bunu beyan edecek. Ediyor. Neyle? Fiiliyle ediyor. Nasıl kılınacağını gösteriyor. Kılıyor ve ashab görüyor. Vel hacca, hacca da öyle. Had fiillerini de efendimiz aleyhissalatu vesselam yaparak ümmete göstermiştir. Bil fi'li fi'le. Haytukan. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Bu sözle de değil ha. Beyan burada efendimiz aleyhissalatu vesselamın fiililedir. Şu sözüyle değildir. Bu söz birazdan söyleyecek olduğumuz iki söz var. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın söylemiş olduğu bu iki söz kendisinin, Efendimiz aleyhissalatü ve selamın, namaz ve hacca dair fiillerinin beyan edici olduğunu gösterir. Beyan bu sözlerle olmuyor. Beyan neyle oluyor? Fiille oluyor. Söyleyecek onu zaten. Haysi Kâal Efendimiz aleyhissalatü ve buyuruyor. Sallu kemâr aytumûni usalli. Beni kılıyor gördüğünüz gibi namaz kılınız. Beni kılıyor gördüğünüz gibi kılınız namazı öyle kılın yani beni kılıyor gördüğünüz gibi bir namaz hakkındaki efendimizin sözü Rahudu hudu anni ekum. haç vazifelerini benden alınız diyor efendimiz aleyhisselatü vesselam menasik hac vazifeleridir şimdi burada şöyle bir itiraz yapılabilir denilebilir ki burada beyan fiili değil burada beyan nedir sözüdür çünkü efendimiz aleyhisselatü vesselam beni kılıyor gördüğünüz gibi kılınız demiştir haç vazifelerini benden alınız demiştir Dolayısıyla burada beyan bu sözlerledir. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın fiiliyle değildir diye bir itiraz yapılabilir. Onun için diyor ki وَلَمَّا وَرَدَ اَنَّ الْبَيَانَ بِهَذَيْنِ الْحَدِيْسَيْنِ Beyan bu iki hadisledir diye bir itiraz gelince لَا بِالْفِعِ الْفِعُ الْفِعِلْ değil. لَدَيْلِ اَرَادَ اَنْ يَدْفَعَهُ Bu itirazı bertaraf etmeyi kastetti Musa Hanım ve şöyle dedi وَقَوْلُهُ صَلُّوا Efendimiz aleyhi salatu ve sallu ila ahirihi yani sallu kemar aytumuni usalli beni kılıyor gördüğünüz gibi kılınız buyurması hak vazifelerini benden alınız diye buyurması nedir? delilun bu delildir delil neye delildir? bi beyaniyetihi ey beyaniyetil fi'li Efendimiz aleyhi Salat ve selamın fiilinin beyan edici olduğuna delildir bu o fiil nedir? Beyan edicidir. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öyle kılın. Ne demektir? Benim kılma şeklim size bir beyandır. Onu alın demektir. La ennehu huve'l beyanu. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bu sözü beyan odur. Hayır öyle değil. Beyan Efendimiz aleyhissalatu vesselamın fiilidir. Söylemiş olduğu bu iki söz nedir? Namaz ve haç hakkında namaz ve hac hakkındaki fiillerin beyan edici olmasının delilidir diyor birinci delil bu yani fiilin beyan olduğunun birinci delili ikinci delil veli imameti Cibril aleyhisselam Cebrail aleyhisselamın Efendimiz ve vesselama imamlık yapması fe innehu Cebrail aleyhisselam, aleyhisselam Cebrail aleyhisselam yeniema vata salati dinle bir aleyhi Selamı Efendimiz aleyhit salaat veŞlama namaz vakitlerini beyan etti ne ile fiille bir fi fiille beyan etti Hata -e emma ofil Beyti evinde Efendimiz aleyhi salatı veŞlama imamlık yaptı fil Övmeyin iki gün iki gün imamlık yaptı yani 5 vakiti iki günde 5 vakit birinde 5 vakit diğerinde kıldırdı birinci gün kıldırdığında evvel vaktinde ikinci gün kıldırdığında son vaktinde her bir namazı kıldırdı yani namazların evvel ve son vakitlerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a fiiliyle beyan etti kaville değil ha fiille velemma su ile Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sual edilince kal lisa ili soruyu sorana buyurdu ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam salimana Bicimle beraber, yani ben namaz kıldıracağım, sen de bizimle beraber kıl, dedi. Sümme salla fil yevmeyin. Sonra Efendimiz aleyhi salatu ve iki gün namaz kıldırdı. O kişiye ha, sürekli namaz kıldırdı tabii ki ama o kişiye. Fi vakteyni. iki vakitte, iki vakit dediği her bir namazın evvel ve son vakti. Sabahın evvel ve son vakti, öğlenin evvel ve son vakti Febek Febegyene lehu, soruyu soran Efendimiz beyan etmiş oldu. Neyi elme vakite bil fi'li. Vakitleri fiille beyan etmiş oldu. Demek ki fiil nedir? Beyandır. Velenel şimdi bir delil daha getiriyor. Velenel beyan ibaretun izharil muradi. Beyan nedir? Muradı ortaya koymaktır. Kast edilen yani istenileni ortaya koymaktır. Wala şakka enel fi'lu edallu minel kavli. Hiç şüphe yok ki fiil sözden daha dal, daha delalet edicidir. Niye? Şöyleye konuşacağım halel muradi murada daha delalet eder fiil neden? fiil kavilden daha fazla murada delalet Yani lenne delaletel fiili akliyetun çünkü fiilin delaleti nedir? aklidir biri bir şey yaparken gördüğünüz zaman o yaptığı fiilin delaleti nedir? aklidir siz orada lafız yok ortada ne yapıyorsunuz? aklen bu fiilin ne olduğunu anlıyorsunuz delaleti akli akli Olay içinde laje jri fiha't takhalluf ve'l La lajri cari olmaz fiha fi'lin delaletinde ne cari olmaz et takhallufu ve'l ihtimalu takhalluf ve ihtimal takhalluf geri kalma ihtimal bir şeyi ihtimal etme ne demektir buradaki takhalluf buradaki takhalluf dalilin medlulden geri kalması diye bir şey yoktur fiilin bizzat kendisi zaten dal Fiil varsa aklen, neye dal o hemen anlaşılıyor. Dolayısıyla orada dalilin meddülden geri kalması diye bir şey söz konusu değil. Peki bir de takallufun dışında ne dedi? İhtimal dedi. İhtimal de demek ne demektir? Meddülün hilafını ihtimal etme fiilde söz konusu değildir. Kavilde söz konusudur bunlar. ha. Çünkü kavlin delaleti nedir? Vazidir. Lafız, o dal olan lafız meddülden geri kalabilir. Dal olan lafız meddülün hılafını ihtimal edebilir. Bunların ikisi de nerede var? olan olanda, yani sözde kelamda var. Adam, gain ceit zeyd geldi der. Aslında dili sürçtü. Amur geldi demek istiyordu. Olamaz mı? Olabilir. Bakın bu kavilde bunlar var. Ama fiilde yok. Fiilin kendisi dal... Ve aynı zamanda metlün onunla hemen birlikte. Ondan geri kalması diye bir şey söz konusu değil. Onun için fiil nedir? Kavilden daha daldir. Daha çok delalet eder. Edeldir yani. Devam ediyor. Ve delaletül kavli vaz'iyyetun. Kavlin delaleti ise vaz'idir. Yecriyani. Hem takalluf hem ihtimal cari olurlar. Fiha O vaz'i olan delalette bunların ikisi de cari olur. Veliz zaten bundan dolayı halk arasında şöyle bir şöyle bir söz var. Leysel haberu kel muayenet. Haber hadiseyi müşahede etmek gibi değildir. Size bir hadiseyi haber veriyorlar. Bir de siz hadiseyi bizzat müşahede ediyorsunuz. O haber müşahede gibi midir? Değildir. Müşahede daha kuvvetlidir. Çünkü bizzat gördünüz. Ve hatta halk neyi kullanır? Gözümle şahit olduğuma mı inanacağım? Senin dediğine mi? Niye der bunu? Senin dediğin haber. Gözümle gördüm. Keçin. Orada tereddüt yok demek istiyor. Ela görülmez mi ki? Bakınız Efendimiz aleyhisselatü ve selamın bir fiilinden buna mişal getiriyor. Görülmez mi ki? Ennehu aleyhisselamu. Efendimiz aleyhisselatü ve selam. Emer ashabahu bil halki. Amel hüdeybiyeti. Hudeybiye senesinde... Ki o sene hacca çıktılar ve tavaf edemediler. Müşrikler engellediler. Muhsar oldular. Dolayısıyla ihramdan çıkacaklar. Kurban keşip saçlarını tıraş edecekler. Şimdi diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Tavafa bir türlü gidemiyorlar. Engelleme var. Gideriz gideriz diye düşünüyorlar. Efendimiz diyor. Tıraş olun. Yani yapılamayacak dönülecek. Muhsar nasıl çıkar ihramdan? Yani haç için yola çıktınız. İhrama girdiniz yola çıktınız fakat sizi haç yapmaktan engellediler gidemiyorsunuz ve yapamayacaksınız da böyle bir durumda yapacak o, o ihramdan çıkmak lazım İhramdan iki şekilde çıkılır ya o haccın fiillerini yapacaksınız umre ise umrenin fiillerini yapıp ihramdan çıkacaksınız eğer bunu yapamıyorsanız bir şık kaldı başka bir şey yok nedir o harem bölgesinde bir kurban kestirip tıraş olacaksınız. Tıraşın şart olmadığını söyleyenler de var. O ayrı fıkhi bir mesele. O tarafına girmiyorum şimdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hüdeybiye seneşinde tavaftan engellenince ziyaret tavafından farz olan tavaftan ashabına demek ki Efendimiz neye kanaat getirdi? Veyahut öyle ilham olundu. Bu tavaf olmayacak. Ashabını al geri dön diye. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabına tıraş olunuz emretti bunu. Dedi saptıraş oldu mu? Hayır olmadılar. Haşa! Efendimiz ve vesselamın çocuğuna itiraz mı ettiler? O, o anlamda değil. Neden? Çünkü bu emirdir. Fevriyet ifade etmez. Bir, o ihtimal var burada. İkincisi veyahutta bu emir vücud için değil. Olabilirsiniz anlamında da olur. Öyle değil mi? Ondan dolayı tıraş olmadılar. Yoksa haşa Efendimiz ve Vesselam'ın çocuğuna itibar etmediler. Anlama asla çıkmaz buradan. Ashab'a böyle bir şey yakıştırılamaz. Ama ne zaman ki Efendimiz ve Vesselam'ın bizzat kendisinin tıraş olduğunu gördüler o fiil. Bakınız önceki kavildi. Tıraş olun dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kavil bu. Tıraş olmadı asaptan çoğu. Onun üzerine ama ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tıraş olunca ashab hemen tıraş oldu. Fiilin demek ki delaleti nedir? Daha kuvvetlidir. Onu söylüyor ha. Ela yura ennehu aleyhi selam emara sahabehu bil halqi amel Hudeybiye. Efendimiz aleyhi ve vesselam ashabına Hudeybiye senesinde tıraşı emretti. Felem yef'alu. Yapmadılar. Tıraş olmadılar yani. Şümelen marahu. Sonra ne zaman ki efendimizi gördü ashab bir bi nafsihi bizzat kendisi tıraş oluyor. Halaku fil hal. Derhal tıraş oldular. Demek ki fiil nedir? Daha delalet ediyor lafızdan. Biraz önce söyledik ya. Ne söyledik? İhtimal var demiştik. Değil mi kavilde? Vazidir demiştik kavil. Hemen biraz önce söyledik. لِاَنَّ دَلَالَةَ الْاَقْلِ فِيَعْلِيَّتُ لَا يَجْرِ فِيَا تَحَلُّفُ ihtimal Demiştik değil mi? Bak ihtimal. Onun için emir lafzında ihtimaller var. O ihtimaller dolayısıyla ashab o ihtimallerden birini anlayıp tıraş olmayabilir. Nitekim tahakkuk etmiştir bu. Ama fiilde ihtimal yok, fiille takalluf yok. Efendimiz aleyhissalatu vesselam tıraş olur olmaz ashab hemen ne yapmıştı? Tıraş olmuştur. Fil hal. Fedalle ala en el fi'l Bu da delalet ediyor ki fiil edello min el kavli yani. Kavilden nedir? Daha daldir daha delalet edicidir. <gülüyor> Denilmiştir ki el fi'lu la yakunu beyana. Fiil beyan olmaz. Böyle bir itiraz. Birisi böyle demiş yani. Fiil beyan olmaz. Beyan ancak kaville olur demiştir. Peki niye fiil beyan olmaz? Bunu söyleyen niye söylüyor bunu? Orada bir ennahu olması lazım. Bizim İzmir'de yok. Lennehu yatulu. Çünkü fiil uzar. En yekunu atvele minel kavli. Sözden daha uzun olur. Bakınız. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın almış olduğu emri ashabına beyan etmesi lazım. Bunu fiille beyan edecek olsa bu uzar halbuki kaville beyan etse hemen olur. Bu itirazcı öyle demek istiyor. Uzatamaz. Yani peygamberler aldıkları emirleri ne yapamaz? Bekletemez, uzatamaz. Derhal ümmetine onu ne yapması gerekir? Sunması gerekir, söylemesi gerekir. İtirazcının dayanağı bu. Diyor ki itirazcı. El fi'lu laikunu beyanen. Li'annahu yutuulu e يكون min Çünkü fiil kavilden daha yani sözden daha uzun olur. Olur da ne olur? Feyete ahkaru'l beyan. Bu sefer beyan gecikmiş olur, sonraya kalmış olur. Halbuki beyanın derhal yapılması lazım. Ne zaman beyanı derhal yapmak mümkünse beyanın derhal yapılması lazım, geciktirilemez. Onun için diyor ki ey lev bihi eğer fiille beyan edecek olursa beyan sonraya kalır. Kalır da ne olur? Lezemete ahru'l beyan ma imkani tacilihi. Beyanı kaville Derhal yerine getirme mümkünken ne yapmış olur? Tehhir etmiş olur beyanı. Bu da caiz değildir. Ve innehu gayru caizim bu caiz değildir. <gülüyor> Hulna buna cevap veriyoruz. La nüşellüme <gülüyor> ennel fi'le min minel kavli. Fiilin sözden daha uzun olduğunu kabul etmiyoruz bir sefer. Niye? İz kat el beyanu bihi bil kavli tuğlen. çünkü kat yetulu. Ne uzar? El beyanı biri bilavlı. Sözlü beyan bazen uzar. Nasıl uzar? Atvale. Tavla, ekstra mimma, daha fazla uzar. Tavla, atvale, daha, daha ekstra istaffola, daha fazla uzar. Neden? Mimma ey minel minel fiyiliğe diye yapsolu bil istaffola. Minetul ile diye o uzamadan ki yapsolu bil fiyili. Fiille olan uzamadan. Daha uzun olur bazen sözde yapılan beyan. Mesela bir misal verelim diyor. Ne gibi? Keheyatir <gülüyor> rekateyni. iki rekatın şekli gibi. İki rekatın şeklini anlatmam on dakika alır. Ama fiille yerine getirmem beş dakika alır. Bak fiil bu sefer. no e, Estağfurullah. E, söz, evet doğru. Sözde anlatmam ne olur? Daha uzun olur. Ama fiille onu beş dakikada hallederiz. Fiinna ha, lev bu yinet, orası da böyle olmalı. Orada bir lev eksik bizim. Hey ati raka teini, fiinna ha bu iki raketin hey atı lev bu yinet bil kavli, sözle beyan edilecek olursa rubama istet azamanen, çoğu zaman bir zaman ister. Nasıl bir zaman? mimma o zamandan daha fazla ki yusalla fihi rekatan o vakit iki rekat kılınıyor. iki rekatın kılındığı vakitten daha fazla vakit ister onu anlatmak. Yani kavil ile iki rekatın heyetini beyan etme daha uzun olur onu bizzat fiille yapmaktan. Böyle şülim en el fi'le atlu min el kavli. Fiil sözden daha uzundur. Kabul edelim. Yani bu dediğimizi bir tarafa bırakalım da itiracının dediği gibi fiil kavilden daha uzundur. Dolayısıyla kaville beyan mümkünken beyanı acele olarak yerine getirmek mümkünken fiille onu beyana kalkışıp tehir etmek bir peygamber için caiz değil. Kabul edelim ki böyledir. Yani fiil kavilden daha uzundur kabul edelim. Yine de beyanın sonraya kalması yoktur burada. Ey, lan selmi kabul etmeyiz hem de. Neyi? Luzum ta'khir beyan, beyanı tehir etmenin gerektiğini kabul etmeyiz. Niçin? Li şurur fihi, ay fi'l fiile başlamıştır. Başladı mı beyan başladı zaten. Dolayısıyla beyan geciktirildi denilmez. Ba'del imkan, imkan bulduktan sonra ki emir geldi, imkanı buldu, hemen fiile başladı. Yani en te'khir beyan, beyanı tehir etme inma gelece mu lazım gelir. Ne zaman? İzalem yeşra fil fiili fiile başlamayacak olsa tehir lazım gelir. Akiben imkan, imkan bulmanın akabinde fiile başlamayacak olursa tehir lazım gelir. Velem yeşte gılbihi o fiille meşgul olmayacak olursa tehir lazım gelir. Vekat şera'a fihi halbuki fiile başlamıştır. Veşte galebihi onunla meşgul olmuştur. İlla ennehu şu kadar var ki listid'aihi zamanen fiil zaman gerektirdiğinden tale biraz daha uzamıştır ama tekhir gene yok başlandığı için tekhir yok ve misluhu la yuaddu tekhiren bunun gibi işine tekhir denilmez ve <gülüyor> misluhu bu gibi tekhir denilen yani bu gibi yapılan iş la <gülüyor> yuaddu sayılmaz tekhiren bu tekhir sayılmaz bir kimse şey köleşine dese tıpkı onun gibi diyor udhul <gülüyor> el basrate basreye gir de köleşine fes fil hal derhal yola koyulsa yürümeye başlasa Basra'ya doğru Fabafi şeyrii Şrayın ve yürümeşine iki ay devam etse bak iki ay devam ediyor basraya gidecek yürüley Hatta dahalaaha nihayetinde basraya girse peynne olayo ad akıran bu adam basraya gitmeyi tehhir edici sayılır mı Ey olaydu bu adam sayılmaz makıran gitmeyi takir edici sayılmaz bel mütebadiren bilakis, şur'at eden sayılır derhal vazifeyi yerine getiren sayılır mumteşilen bil fevri derhal emri yerine getiren sayılır bu köle dolayısıyla fiile başladığı için teahhur söz konusu değildir ya, <tık> ya velev şullim velev ki fiila ibtidaen hemen vaktinde başladı ve siz buna teahhur dediniz kabul o da teahhur olsun kabul edelim ki velev şullim luzu mu teahhur beyan beyanın tehiri lazım gelir yani iktida en başlasa bile beyanı tehhir lazım gelir kabul edelim ki öyle olur lakinle huleyse bir memnun fakat böyle bir tehhir men edilmiş değildir mutlakan lakinle o tehhir Nese bir memnun mutlaka lakin o sadece tehhir lese bir memnun mutlakan mutlak olarak tehhirmen edilmiş değildir mutlaktan Murat nedir yani diyor sevakun vücide fihi el faide evla. Fayde bulunsun veya bulunmasın. Tehir varsa men edilmiştir. Hayır böyle bir şey yok. Faide yoksa men edilmiştir. Tehirde bir fayda varsa tehir edebilir peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bel idalem yetadmen bu tehir içermiyorsa neyi karanadan yote bihi itibara alınan bir maksadı içermiyorsa odur men edilen. İtibara alınan bir maksadı içeriyorsa tehir o teahhir sayılmaz. Oldu mu? O menedilmiş değildir. Ve emme teahhirul lezi ceveznahu Bizim şurada caiz kılmış olduğumuz teahhir niçindir? Hani dolayı bir teahhir oluyor ya kavle göre fiilden dolayı bir teahhir oluyor ya hemen de fiile başladı. Gene de teahhir var. Kabul ediyoruz teahhir var. Bu men edilmiş değildir. Niye? Burada faide var faide. Nedir o faide? onu söylüyor. Ve meta'hiru lladhi bizim caiz kılmış olduğumuz tehir fel ir'i aqwa'l beyanin iki beyandan daha kuvvetli olanı tercih etmek içindir Onu tercih etmek içindir İki beyandan hangisi daha kuvvetlidir? Fiili olan. Fiil mi kavil mi daha kuvvetlidir? Geride anlattık. Fiil daha kuvvetlidir demiştik. Wa'l fi'lu ni'l kavilden daha delil olduğundan dolayı fiildir tercih edilen. Nitekim bunu geride birkaç delille ispat etmiştik. Alâ enne te'hirel beyan ma enne te'hirel beyan şununla birlikte ki beyanı te'hir etme râ yemteni'u mutlakan mutlak olarak yine ne değildir? Imkansız değildir. imkan dahilinden çıkmış değil. Kabul edilmeyen değildir yani. Mutlak olarak ne demek? Mutlak olarak demek seva'un <gülüyor> ukra. An waktil haditi evla ihtiyaç vaktinden ister sonraya bırakılsın ister bırakılmasın mutlak olarak tehir kabul edilemez denilmiyor ki eğer bir ihtiyaç varsa tehir kabul edilebilir zaten Rainama yemten iza uhra an ihtiyaç vaktinden sonraya bırakılacak olursa o zaman kabul görmez bu tehir kabul edilemez Peki burada da ihtiyaç var. Biraz önce söylediğimiz akval beyanain meselecisidir. Wala şakka ennahu lam an waqtil hace. Hiç şüphe yok ki hacet vaktinden sonraya kalmamıştır. Zira bir peygamberin beyanını ihtiyaç vaktinden sonraya bırakması söz konusu değildir. Öyle ifadeye caiz olur. Fiiliyle beyan ve seyci o inşallah inşallahutaala. Bunun beyanı ileride de gelecek. Peki. Gıza varada Zor olmadığı için bugünkü ders biraz... Biraz ibare... Yani sayfa gidelim. Feyda vereda reda... Ey kavlun ve fiğlun... lil beyan... Beyana elverişli olan... Kavil ve fiil gelirse... Beyana elverişli olan... Kavil ve fiil... Neden sonra geliyor? Bade <gülüyor> mücmelin... Mücmelden sonra... Zaten mücmel dedi mi bitti... Yahtacı... <gülüyor> el beyan ile el beyan değil... O beyan birinci fazla... Yahtacı ile el beyan... Beyana ihtiyacı olan mücmelden sonra hem kavil hem fiil gelirse bakarız bir taneci beyana yeterli hem kavil var hem fiil var ikisi de var bu durumda bakarız feyni <gülüyor> tefaka bu kavil ile fiil ittifak ediyorlarsa kema aleyhi aleyhisselamu nitekim efendimiz salat ve selamın tavaf etmesi gibi baden üzülü ayetil haç Hac ayetin acil olduktan sonra Efendimiz ve Vesselam'ın tavaf etmesi. Tavafen vahiden. Bu fiil. Bir tavaf yaptı. Haç ayeti geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir tavaf yaptı. Bu nedir? Fiil. Ve bir tavafı da emretti. Bu da kavil. İttifak ettiler mi? ettiler? İkisi de bir tavaf. Fiil de bir tavafı beyan ediyor. Kavil de bir tavafı beyan ediyor. Dolayısıyla ittifak var. Ve dâlike. Bu ikisinin ittifak etmesi kavil ve fiilin rayahlo beri değildir ha. İma en yorafal sabık o evjuh hele. Önce olanın ya önce olan ya bilinir veya hutta bilinmez. Hangi önce olan? Sabık dediği. Şimdi hem kavil var hem fiil var. Hangisi önce? Kavil ile fiil ittifak ederlerse dedik değil mi? Misal olarak da verdik. Ondan sonra da diyor ki ittifak ederlerse tavat meşeleşi. Bu ittifak etmeleri durumunda şu iki durumdan bir işi mutlaka tahakkuk eder. Nedir o? Önce kavildir, sonra fiildir. Veya önce fiildir, sonra kavildir. Tamam? Bu bilinir. Veya da bilinmez hangisinin önce olduğu. Kavil mi öncedir, fiil mi öncedir Veya da bilinmez. Fe'in urife ittifak durumunda Hangisinin önce olduğu bilinirse Es sabiku Kavil ve fiilden Hangisinin önce olduğu bilinirse Minel kavli ve fiili beyan Beyan onunladır Diğeri nedir? Onu da söyleyecek le husulihi beyan hasıl olmuştur Bihi önce olanla beyan hasıl olmuştur Beyan onunladır Peki beyan onunladır Diyelim ki kavildi önce Beyan kavilledir Fiil ne olacak? İttifak ediyorlar çünkü O zaman Vellahiku Sonradan gelen nedir diyete teke önceden olanın neşidir pekiştirenidir kuvvetlendirilenidir bir sorun yok burada ittifak ediyorlar çünkü ihtilaf durumunda sorun var. Onun için diyor ki ve injuhi lisabiku kavil ve fiilden beyan olan kavil ve fiilden hangisinin önce olduğu bilinmezse fe ahaduhuma fel beyan ahaduhuma min gayri tayinin bilinmiyorsa o ikisinden biridir. Hangisi tayin yok deriz. Ve in Ha şimdi durum değişti. Kavil ile fiil ihtilaf ederlerse. Nasıl mesela? El kavlu vel fi'lu. Kema tafe bade nuzulil ayeti. hak ayeti indikten sonra tavaf etmesinde olduğu gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Tavafeyni ki tavaf. Ama ve emara bir tavafin vahidin. Bir tavaf emretti. Kendi için ki tavaf yaptı. Ümmete yani ashabına bir tavafı emretti. Şimdi burada Emir söz kavil nedir bir tavaf Fiil ne iki tavaf yapması O da fiil Fiile göre iki tavaf kavle göre bir tavaf İhtilaf ettiler Böyle bir durumda Hangisi öncedir sonradır Hiç bakmadan ne diyeceğiz Fel kavlu Ey fel beyan huvel kavlu Lel fi'lu Beyan burada kavildir Fiil değildir Adamın hemen aklına geliyor Ne geliyor biz geride ne anlattık fiil kavilden edeldir demedik mi o zaman bizim burada hemen şunu dememiz gerekmez mi beyan fiilledir niye edeldir Hayır öyle demiyor beyan hangisi önce olursa olsun önemli değil eğer ihtilaf ediyorsa beyan fiil ve kavil arasında ihtilaf varsa Nitekim fiil burada iki tavaf, kavil bir tavaf. Böyle bir ihtilaf varsa hangisinin önce sonra olduğuna bakmadan beyan kavilledir deriş. E biraz önceki söylediğimiz nasıl olacak? Hani fiil daha edeldi? Fiil edel olabilir, doğru. Ancak burada Efendimiz ve Vesselam'ın fiilinin kendisine maksus olma durumu var. Onun için kavle gidilir bu durumda. Nitekim teheccüd namazı. Hakkında veya başka fiiller hakkında kendine mahsus olan fiiller var. 4. Şöyle diyemezsiniz. <gülüyor> Benden aldınız onu. <gülüyor> Efendimiz aleyhissalatü vesselam dokuz defa evlendi. Öyle ise ümmeti de dokuz defa evlenebilir diyemezsiniz. Aynı anda dokuz kadınla evli olabilir diyemezsiniz. Niye? Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselama mahsus olan bir fiildir bu. Lelfi'lüm. Fel beyan huvel kavlu lelfi'lüm katdemmez Ali kavlulev evla bu fiil ister kavilaırla bu kavil ister fiilden önce olsun ister sonra olsun hiç bakmayız değil mi ki kavil ile fiil beyanda ihtilaf etti Öyleyse kavil fiile takdim edilir vefiolu Peki Efendimiz aleyhi vesselam takdim edildi kavil ile beyan oldu Efendimiz Aleyhi vesselamın fiili nedir Fiili de diyor vel fi'lu nadbunnahu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam için menduptur, ümmeti için de menduptur. Eylin aleyhisselam in olacak orası bizde e'dir. In ta'aluhu ala Efendimiz bunu ne yolu üzere yapıyorsa hem kendisine hem de ümmete menduptur. E, Ve da vacibun veya da vacibun aleyhi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ne diyor bu? Vaciptir. Alavethin yahussuhu kendisine has olacak şekilde. ولا يسري وجوبه للامه وجوب امmet icin sirayet ummete sirayet etmez ve inna hamelna hamalna alayhi aleyhi ala an al bayana huval qawlu vel fi'lu imma natbunnahu aw wajibun alayhi dediğimiz şey var ya ve inna hamelna hamalna alayhi aleyhi buna hamlettik neden len el i'mal bid delaylein şimdi kavil de bir delildir fiil de bir delildir İki delile iş gördürmek i'mal. Yani onlara iş gördürmek nedir? Evlamin ihmali ahadihima. Bir tane için mühmel, iş görmez kılmaktan nedir? Evladır. Onun için böyle yaptık diyor. Orada kalabiliriz. Kısımlara geldi. bulmakta fesihler. an khamsati konumuz orası. Şimdi malumunuz en son ne söylemiştik? Demiştik ki eğer nikah akdi esnasında mehir zikredilmez veya nefyedilecek olursa ilişki yani nikahtan sonra karı koca arasında ilişki olur, zifaf olursa veyahut karı ilişki olmaz da karı kocadan biri ölecek olursa ne gerekir demiştik mehri misil gerekir demiştik aynı durumda yani nikah akdinde mehircikledilmedi veyahut da nef yedildi ve ondan sonra ilişki olmadan halveti sahiha da olmadan adam karısını boşasa ne lazım gelir demiştik mut'a lazım gelir demiştik o mut'a devam ediyor hala وَلَا تَنْقُسُوا الْمُطْعَةُ Mut'a noksan olmaz. Neden? an i derahime. Beş dirhemden hemden daha noksan olmaz. Aslında Hanefiler bu kıyaslamayı nereden yapıyorlar? Diyorlar ki akitte mehir değilse. Bakınız mehirin dilmesi bir de dilmemesi. Şu anda zikredilmemesinden bahsediyoruz. Ama dilmiş olsa zifaf da gerçekleşse bitti. Kadın mehirin tamamını alır. Tamam. İlişki veyahut da birinin ölmesiyle kadın mehrin tamamını alır. Zifaf gerçekleşmeden, kalveti sahiha gerçekleşmeden adam kadını boşasa o mehrin yarısını alır. Tamam. O mehrin neçini alır? Yarısını alır demiştik. Burada şimdi diyor ki mehri misil. Ne zaman devreye girer mehrimişil? Akitte de, mehircik dedilmemiş ve akitten sonra evlenen çiftler arasında zifat vakı olduysa veya kişinden biri öldüyse veya halveti sahiha vakı olduysa bu sefer neyi alır? Mehrimişti alır. Peki bunlar vakı olmadan adam kadını boşayacak olursa mut'a alır. Demek ki mut'a mehrimiştin en fazla ne kadarı olması gerekir? yarısı olması gerekir en fazla o kadar olabilir ha daha fazla olmaz niye Yahu Mehir ciddi dildiğinde aynı durumda katihul boşama durumunda Halveti sahiha boşama durumunda onlar olmadan boşama durumunda jiddi dilenin yarısı olmuyor muydu Mehir ciddi zaman halvet veya ilişki olması durumunda mehri için varsa Olmaması durumunda onun yarısı olması lazım. Yarısı demiyorlar da ne diyorlar? Mut A diyorlar. O mut A o yarının üstüne çıkamaz. Öbürüne kıyas ederek bunu söylüyorlar. Peki noksan olur mu? Noksan olma meşeleşi de bakınız yarıyı oradan çıkardık. Yarıyı oradan çıkarınca mehrim biliyorsunuz akalli nedir? En az miktarı on dirhemdir. On dirhemin yarısı nedir? Beş dirhemdir. Öyleyse mut'anın o yarıdan daha aşağı olmaması lazım diyoruz. Ha yarılama işi var ya burada da aynısı var demek istiyor. "Ve la tanqusu el mut'a an hamseti dirahima." Mut'a 5 hemden daha aşağı olmaz. İmkanı cevcu fakiran, eğer koca fakirse. İlla Hanbe Şafii, İmam Şafii'ye göre olur. Yani tanqusu Beş dirhemden daha da aşağı düşebilir diyor. Mut'a kema tuzadu. Mehrimiştin yarısının üzerine çıkabileceği gibi. Beş dirhemden daha da aşağı düşebilir diyor İmam Şafii. Vela <gülüyor> tuzadu ala nusfü mehrilmişti. Bak. Mehrimiştin yarısından yukarıya da çıkılmaz. Onun üzerine zahit olmaz. Levkâne <gülüyor> ganiyen. Eğer koca zengin olursa. Ey. Ey. İnkar et kıymeti muta'nın kıymeti olursa ekteramın nüsfı mehrilmişti mehrilmiştin yarısından daha fazla olursa leha kadın için vardır nüsfu mehrilmişliği mehrilmiştin yarısı vardır oradan yukarı çıkma olamaz illa fi kavle nişâfiği İmam Şafii'nin bir görüşüne göre yukarıda çıkabilir yusufu aleyhi ala nüsfı mehrilmişti yani mehrilmiştin yarısından daha fazla olabilir reinkanet ve an muta ile mehrilmiştin yarısı eşit olacak olursa fel vacibul Mehrim için yarısını mı versin, muta mı versin? Mutadır vacip olan. Mehrim için gene yarısı değil. Neden? Liha çünkü muta el fariyatü bil kitabil aziz. Aziz yani Kur'an'la farz kılınan nedir? O doğru diyor mutadır diyor. Onun için. Kama fethi dedi böyle anlatılmıştır. <gülüyor> ve el eyyel mut'atı mut'a nedir? Dir'un bir kesi dali ve şükünün râ'i kamisul mer'eti. Kadının gömleğidir. Ve fil muğrib ma telbesuhu el mer'etu favkal kamis dir' nedir? Gömleğin üzerine giyilen giysidir diyor. Ve khimarun bir de khimar bir kesil hail il mocemeti hani yani khimar khimar değil ha o, o biliyorsunuz himar oluyor malumunuz. Ma yukhammeru bihi arra'su kendisiyle baş örtülen yani baş örtüşü Ey yukammeru ne demek? Yukatta örtülüyor demektir. Hamur ne demektir? Şarap demektir. Hamra niye? Hamır dediler. Aklı giderdiği için. Beyinler de başta. Dolayısıyla bazılarının Kur'an-ı Kerim'de başörtülerini yanları üzerinden sarkıtsınlar diyor. Bunlar nereden çıkardı başörtmeyi? için omuzlarını alıp böyle sarkısınlar demektir diyorlar halbuki hamur kelimesi hımar biliyorsunuz aynı kökten geliyor şarabın yani hamur şarap kökleri aynı Arapçada hımar da başörtüşü demektir onu omuz örtüsü yapamazsınız ne yaparsanız yapın olmaz dolayısıyla başı örtmesi gerekiyor hımarun ee, ma yok yuh, e, onunla baş örtülüyor. E yok örtülüyor. Ve milhafetun. Milhafe aslında battaniye ve yorgan demektir. Kelime manası olarak bunu karşılar. Ama burada kadının dış giysisi, kalın olan dış giysisi anlamındadır. Bikis ilmiyim min qarniha ila qadamiha. Kademey, Tepeşinden tırnağına kadar derler ya, ayaklarına kadar bürünmüş olduğu kıyafettir va taqdiru mensurun İbn Abbas radıyallahu teala anhuma. Bu takdir İbn Abbas radıyallahu teala anhumadan eser olarak gelmiştir. Kalu, meşayih diyor ki yani nehir, Hanefi alimlerine meşayih denir. Onlar diyor ki hazâ fi bu fetva mil böyle anlatma veyahutta estağfurullah. Mutan'ın üç parçadan ibaret olması, bir himar mil hafe olması onların diyarındadır diyor. Bu verenlerin diyarına. Mavera nehirde bu böyle olmaz diyorlar. Vemma fi diyarına. Şimdi diyarımızda. Çünkü orası kışın çok soğuk olur. Yül besü ekser min telacetin. Üçten daha fazlası giyilir. Dolayısıyla fezide ziyade edilir. Ala bu üç üzerine. Ne? izarun Bir alt giyici Ve mukâ'abun. Aslında mukâ'ab küp demektir. Burada küp manası uymaz. Desenli elbişe demektir burada. فَاِنْكَانَتْ مِنَ السُّفْلَةِ Eğer kadın, mut'ayı hak eden kadın, süfle, toplum içerisinde konumu düşük kesimden olursa, فَاِمِنَ الْكِرْبَاسِ Elbişe nereden takdir edilir? Kirbastan, ketenden takdir edilir. وَاِمِنَ الْوُسْتَى Eğer toplumun orta kesiminden ise kadın, فَاِمِنَ kadzi, Pamuktan takdir edilir. وَاِمِنْ Murtefiatil hali, Toplumun üst kademesinden ise, o zaman Femine'l ibrisim ...İpekten takdir edilir bu kıyafetleri. Ve Fil Netef... Netef kitabında şöyle zikrediliyor... Aftalül Mut'a... Mut'anın en faziletlisi... hadimun Ona bir hizmetçi vermektir. Peki. Ve kedel hukmu... Hüküm aynıdır. Ne demek? Ey... Yecbu mehrul mis'ti evil mut'atu... Mehr-i mişil... Yani akitte... Geride biz ne demiştik? Akitte mehir zikredilmezse... ...ilişki olursa... Mehrim i olmadan boşarsa muta demiştik muta veya mehir işi olur hangi durumda levteze ve ceha hamrin hamur şarap veya hinziri mehir koyarak kadınla evlenirse adam levteze ceha adam kadınla evleniyor nasıl bir hamrin evhinzirin hamur şarap veya hatta hinziri malumunuz onu mehir koyarak evleniyor bu durumda ne gerekir eğer ilişki olduysa ...mehrimişil olmadan boşadıysa mut'a gerekir. Neden? لَيَنَّهُ لَيَنَّكُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا Bu hamur ve kınzırdan her biri lezeb bi malin. Mal değil. Doğru mu bu ifade? Normalde fıkıhta mal tabiri nedir? Mal tabiri Hristiyanların da mal olarak itibar ettikleri şeylerin mal olmasıdır. Mal tarifinin kapsamına girmesidir o tarife göre hamır qınzır maldır fakat mütekavvim değildir. Mütekavvim ne demekti? Şer'an değer ifade etmesi. Şeriat onlara bir değer vermiyor. Onlara bir kıymet vermiyor. Dolayısıyla maldır ama mütekavvim değildir. Fakat burada ikisini de söyleyecek. Diyor ki Yannahul yani kullu hamur ve qınzırdan her biri leyse bir malin mal değildir. Fihakil müştin, Müslüman hakkında mal değildir. Kemafil hidayeti, hidayet kitabında olduğu gibi. Evyat malin, gayri mütekavvimin. Maldır ama ne değildir? Mütekavvim değildir. Şeriat ona bir değer atfetmiyor. Kemafil bedayi, bedayi'da olduğu gibi. Şahsani bunu söylüyor. Febecebe mehrul misdi, o zaman mehrimişil vacip olur. Tabi ne zaman ilişkiden sonra boşarsa veya ilişki olursa, boşamaya gerek yok, Oldumu mu yetti zaten. İlişkiden önce boşarsa muta. Ve fil muhit kadına müket seneyi <gülüyor> aşarat ve rutten min khamrin 10 dirhem bir de ne diyor bir rutul hamur şarap düşünün bir küpte şarap diyor Müslüman diyor bunu ha felehen <gülüyor> müşamma kadın için müşamma vardır müşamma dediğimiz hangisi herhalde şarap değil hangisi aşaratü <gülüyor> derahim hani mehrin alt seviyesi 10 dirhem değil miydi mesele yok onda söyledi zaten وَلَا يُكَمَّلُ مَهْرُ الْمِشْرِ Burada mehri tamamlanmaz. Sadece on dirheme olur. E veyahut da tezevveceha veya kadınla o Müslüman erkek evlense neyi mehir koyarak? Bir Hazret ne karşılığında ya? Neyi mehir koyarak? Bir dunni Dünni halli kalli. Bu küp şirkeyi diyor. Bak bu küp, işaret ediyor hem de. Bu küp şirkeyi mehir koyarak seni nikahladım diyor kadına. Kadın da kabul ediyor. Evlendiler böylece. Ama fe ve kamrı. Bir de baktılar ki o şirkene şarap ne olacak şimdi? Hendel İmam İmam Azama göre aynıdır. Zaten keza'dan geliyoruz değil mi? Kezel hukmu hangi durumda şu durumda, ev yotta bu durumda. İmam Azama göre aynıdır. Fark etmiyor. Ne gerekir? Mehrimişil ve yotta muta duruma göre. Neden genel işarete ebluğu minet fit tarif işaret tarifte daha yani tanımlamada daha mübalağalıdır. Neden bile teşmiyeti Ya teşmiye olduğu zaman zikredilen geçerli olmuyor mu? İşaret teşmiyeden daha da tanımlayıcıdır. Öyleyse bu küp dediyse o küp geçerli olacak. Tabi şarap çıktı ama o ayrı bir konu. Fiil oldu İşaret. Efendim? İşarete bile fiil edel oldu. Hani geçen konuya diyorsunuz gene atıp yapalım. <gülüyor> işaret evet işaret fiil olduğuna göre kavilden edel oldu hakikaten. Eflağu't tarif tanımlamada daha mübalağalıdır. Mine tesmiyeti zikretme söylemekten yani. Dolayısıyla ne gerekir? Nasıl ki şarap çıkıyordu. Şarap dediği zamanda ne gerekiyordu? Mehrimişil veya muta. Burada da o gerekir diyor. -kamri. Sanki bu adam o kadınla şarabı mehir koyarak evlenmiş gibi sayarız onu diyor. i̇mam Azam diyor bunu. Rahimehullah. Hilafel İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed rahimahum Allah muhalefet ediyorlar. Niye lehennahuma? Çünkü onlar evceba vacip kılıyorlar bu iki imam. Kime? Kocaya. Neyi? Misteveznihi hallen. O bir şarap küpün şirke o ağırlığı ne kadarsa şirke olarak onu vacip kılıyorlar. Misteveznihi o küpteki şarabın ağırlığının mislini ne olarak tabi mislini? Hallen şarap olarak o küpte Estağfurullah. Sirke olarak o küpte sirke olsa idi ne kadar para ederdi? Şu kadar, o kadar para verecek diyorlar. Vasatam tabii hali vasat. Niye lan niye Ya müşenma odur diyorlar. Hakikaten müşenma. O küpte dedi adam değil mi? Hoş, bu küp sirke dedi. Şarap çıktı ayrı bir konu. Ve ak diye bil bilmişenma. Akit neye taluk eder? Müşenmaya taluk eder. Ev tezev ve cihâ, gene aynı konu, keder hukmu ev tezev ve cihâ, yani mehrimişil veya muta gerekir. Tezev ve adam kadınla evleniyor, bir adel abdi, bu köleyle, yani köleyi mehir, bir köle işaret ediyor. Bu köleyi mehir koyarak seni nikahladım diyor, kadında kabul ediyor. Feydahu hurrun. bir de bakıyorlar ki o köle köle değil, ne ya hür? Ne olacak şimdi? Yecibu mehrul meşti, mehrimişil vacib olur. Günde İmam tabii ki eee ve kalveti sahiyadan önce boşayacak olursa mut'a. Ona hemen siz tasavvur ediniz. İmam-ı Azama göre yine mehrimişil veya mut'a vacip olur. Limamar geride geçtiğinden dolayı neydi geride geçen? Renle işaret-i tarif aynı şey. Hilaf-ı Yusufa. Ha burada iki imam ayrıldı. Yukarıda dikkat ediniz hilafen lehuma demişti. Ebu Yusuf ile İmam Muhammed muhalefet etmiştir demişti. Burada Ebu Yusuf muhalefet etti diyor. Demek ki İmam Muhammed burada İmam Azam'la aynı görüşte. Hilaf-ı Lebi Yusuf Ebu Yusuf muhalefet etmiştir. Fe innehu kal Ebu Yusuf diyor ki bu <gülüyor> fihi burada vacip olur ne? Mis tu kımetih abden o hürrün köle olarak kıymeti vacip olur. Yani o hür kişiyi köle olarak saysanız, satılığa çıkarsanız ne kadar ediyorsa o kıymet kadına mehir olarak verilecektir diyor. Neden li ennehu çünkü adam Evlenen adam kocaya. Atmağa, atama hadiyla. Atmağa kadını tamam ettirmiştir. Neye? Firmalin malatama ettirmiştir. Çünkü köle nedir? Maldır. Ona tamam ettirdi onu. E, o hür çıkınca kadını ona tamam ettirdin. Ondan sonra ümidini kırdın. Mehrim için lazım gelir veya muta lazım gelir. Dedin mi tamam ettirdiğin şeyi iptal etmiş oldun. Diyor İmam bu Yusuf. Öyleyse bunu iptal etme. Neye tamam ettirdiysen onu ver. Nasıl ver? İşte bu hür köle olsa idi ne kadardı şu kadar. Onu ver kadına diyor. Vakat acize enteşti mihi tamam ettirdi ama onu teslim etmekten de aciz oldu. Niye? Hür çıktı çünkü o. Öyleyse feteci bu kıymetu hu kıymeti vacip olur. Kıyam ise köle kıymidir malumunuz. Em misduhu misdi vacip olur buğday olsaydı misti olacaktı. o kadar buğday vermesi gerekecekti. Kemayzateze ve Cahala Abdin gayri başkasının köleşini mehir koyarak tutup adam sanki kendi kölesiymiş gibi kadını nikahlayacak olsa mehrim mi içil mi lazım gelir? Hayır, bu ittifakidir. İmamlar, Hanefi imamlar arasında ittifakı bu. Orada ne lazım gelir? Onun kıymeti lazım gelir. Onun gibidir diyor bu. Ve Muhammedun hani dedik ya yukarıda. Hılafen lehumâ dedi. Aşağıda Hılafen li Ebu Yusuf dedi. Peki Ebu Yusuf, İmam Muhammed'in görüşü ne? Şimdi onu söylüyor. Ve vâfaka Muhammed'in İmam Muhammed muvaffakat etti. El i̇mam İmam i̇mam fi hadi fiyâdiil meş'ele. Bu hür <gülüyor> meş'eleşinde ona muvaffakat etti. Ve Ebu Yusuf'a. İmam Muhammed Ebu Yusuf'a muvaffakat etti. Fil hamri. Yukarıki hamur meş'eleşinde de İmam Ebu Yusuf'a muvaffakat etti. Ve tahkikuhu fî şuruhil hidayeti ve gayriha Sayfa okuyacağız dedi. dedik, düşmeyeceğiz. Sayfayı dolduralım inşallah. Ev tezevve ceha. Yine konumuz devam ediyor. Yani vekezel hukmu yecbu mehrul mut atu Hangi durumda? Lev tezevve ceha yani. Adam kadınla evlenecek olsa. Neyi mehir koyarak? Bir sevbin. Ev bir dâbbetin. Kumaş mehir koyarak. Ev dâbbetin. Veya binek hayvanı mehir koyarak ebi darin o şerhte veya dar diyor onu mehir koyuyor lem yübeyin cinse huma bu mantık ilmindeki bilgiye uymadı lem beyan etmedi koca neyi cinse huma metindeki şey geçti onun için huma dedi yani sebin kumaşın cinsini beyan etmedi diyor Daabbe'nin cinsini beyan etmedi diyor. Yahu sevbin kendisi cins zaten. Mantık açısından bakarsanız, sevbin kendisi cins. Daabbe'nin kendisi cins. E, cinsi söyledi zaten, sevg dedi, daabbe dedi. Şimdi ne diyor? Buradaki cinsten murat nedir? Nevdir. Mantık açısından ele alırsanız. Fakat, o fakihler, kim gibi bakmıyor meşeleye? Felsefeciler, mantıkçılar gibi bakmıyorlar. Buradaki cinsten murat nedir diyorlar. El emrul am. Söyleyecek onu biraz sonra. Ha, Bunu ben söylemiyorum tabii. Kendisi söyleyecek onu. Hatta hemen herhalde arka sayfada onu söyleyecek. El emrul am diyecek. Evet arkada var. Göreceğiz onu. Buradaki cinsten murat nedir? Emri am. Am olan bir şey demektir. Nedir? Am olan bir şeydir. Neden? Çünkü tahtında fertler var. Buradaki cinsten Murat emri am'dır. Mantıkçılara göre nev'dir yani bu cins. Ama fakihler ona ne olarak bakıyorlar bu cinse? Emri am olarak. Tahtında fertler olan bir şey olarak bakıyorlar. Öyle bakarlarsa buradaki cins tabiri fakihlere göre ne olur? Yerinde olur. Emri am olarak bakarlarsa yerinde olur. Çünkü mesela Dabbe dediği ee, katırdır veya eşektir demedi katır deseydi katır lafının altında bütün katırlar yok mu emri amdır işte onu beyan etmedi daabbe dedi binek hayvanı ama o binek hayvanı at mıdır eşek midir katır mıdır bunu beyan etmedi o emri mı beyan etmedi veya kumaş dedi o kumaşın altındaki emri am mı altın yıldız mı bahariye mi bozsa mı hangisi onu söylemedi günümüz itibariyle Burada tabii lem yubegin cinsa cinsaha cinsuhuma min el-qutni bel kattani e min el-khayl. Benimki şöyle dediğim de aynıdır. Ha ne var çünkü o da. Yani pamuktan, ketenden olduğunu söylemedi. Kumaşa göre e min el-khayl ve'l-hamiri. Dappede de e, attır veya eşektir bunu söylemedi. Mesela mesela lem yasahha bu mehir koyma sahih olmadı. O zaman ne olur? Mehir koymadılar. Mehir koymanca ne oluyordu? Mehri misil veya hutta muta gerekiyordu. Vecebu mehrul mehrulmişti. maligan ma belag. Burada mehri misil vacip olur. Bir farkı var bu misalde. Nedir o? Baligan ma belag. O mehri misil nedir? Ne kadar olursa olsun o vaciptir diyor. Allah Allah. Hiç önemli değil tabii. Dediği doğru. Lenen bir caharetil cinsi o emri ammın mekl olmasıyla o emri ammın mekül olmasıyla mesela at demedi binek hayvanı dedi. Mesela pamuktan elbise deme kumaş demedi. Değil mi? Diyor ki: "Lianne bi cehalet o cinsin yani o nev'in bilinmemesiyle la yu'rafu'l vasat, vasat bilinmez." Hakikaten bilinmez. bakınız Binek hayvanını mehir olarak koydum. Biz bunu geçerli kılsak ne yapacağız? Binek hayvanından vasat olanı alacağız. Vasat'ı almak için o kelimenin tahtında olan fertlerin hepsinin mütematil olması lazım. Biri diğerinin benzeri olması lazım. Halbuki at eşeğin benzeri değil. Katır hiç benzeri değil. Dolayısıyla vasat'ı bulamazsınız. Vasat'ı nerede bulursunuz? Feres deteydi. Tahtında bir çürü fere, fert var öyle değil mi? Onlardan üstün olanları var, düşük olanları var, orta olanları var. Vasat budur derdiniz onu takdir ederdiniz mehir olarak. Fakat cinci beyanet yani nev'i beyan etmezseniz cinci söyleyecek olursanız ne olur vasatı bulma ortadan kalkar. Dolayısıyla böyle bir mehir koyma geçersiz olur. Mehir işte gitmek zorunda kalırsınız. Ra'yorafu <gülüyor> el vasat neden yani o inna'yete hakkoku? Çünkü vasat tahakkuk eder gerçekleşir. Fil efradil mu Biri diğerinin aynısı olan fertlerde olur bu. İşte mesela hayl deseydi hayl. Alt şeydi ne olurdu? Tahtındaki fertler mütemâsiledir. Vasatı bulurdunuz. Ve <gülüyor> zâlika bu bilinme, ittihadin nev'i. Hani nev'i tabirini kullandı. Nev'in bilinme şiledir. Yukarıda cins dediğidir ha. Dehilâfil hayvân. Hayvan böyle değil. Cinstir o. Hayvan yani tahtında ne var? Mütemâsil o. Hani hakikatları farklı olan fertler var. Hayvanın altında ne var? Fereste var. Öyle değil mi? Himar da var, insan da var, bütün canlılar var. ...ellezi tahteh o el himaru ve gayrı hepsi var. Ve çoğu bolledi tahteh o el kutnu pamuk var, ve ketanik keten var, ve harir ipek var. Daha ne var? ...vaktilafu lafusan ati sanatın değişmesi var. O kumaşı işlemede farklılıklar var. Ayrıca ve dar, dar kelimesi elleti tahtaha ma tehtelifu ihtilafen fahişen bil buldan şertani bir de dar demişti hatırlıyorsanız dar kelimesi elleti tahtaha o dar kelimesinin altında yine var ne ma tehtelifu ihtilafen fahişen aşırı derecede değişen dar var ne sebebiyle bil buldan şehir bırakın şehri bir yerle diğer yer bir mahalleyle diğer mahallede bile ne yapıyor e, fiyatları çok değişiyor ve mahalli bulundukları yer bu da işte biraz önce dediğim. Ve dıku ve setatu. Genişlik darlık genişlik bu sebeple de fiyatlar değişiyor. Ve kesretil Sağladığı imkanlar. Evin bulunduğu yerin kişiye sağladığı imkanlar çoktur ve kılleti veya azdır o itibarla da değişir. Dolayısıyla fetekunu hadi hil galatu afhaka min Ya bu bilinmezlik mehrimiştin miktarının bilinmemesinden nedir daha aşırıdır öyleyse fe mehrulmişti evla evla olan mehrimişildir <gülüyor> deriz o zaman ve in cinsi tayin edecek olursa buradaki hayvan cinsinin altında bulunan neviler vardı ya feresti himard ilahiri ve diğerleri onu tayin edecek olursa kale ne diyor abdun <gülüyor> diyor emetun diyor Feresun diyor, himarun diyor ilahirihi. Beytun dar değil bak. Beytun, beyt nedir? Mayubatu fihi içerisinde gecelenen yerdir. Böyle diyor. Dar, arazi içerisinde bina var. içerisinde bina olan, bina olan arazi demektir dar. sahhat et teşmiyeti, bu teşmiye sahiptir. Niye? Vasatı bulabiliriz çünkü vasatı olabiliriz. Neden? Bunların tahtındaki fertler nedir? Mütemâtiledir. En üstünü var, en düşü var, ortası var. Ortası vasattır. Mehir odur diyebiliriz. Reylem <gülüyor> Yasif hu. Bu vasfetme bile bunu söylediğini? Ne dedi? Abdün dedi vasfetmedi onu. Emetün dedi vasfetmedi, fark etmez. Fereshün dedi vasfetmedi. Reyan sarfıyla beytin masat, beyti vasata gider. Diğerleri de aynı şekilde. Minzalik bu beytten vasat olana gider. Ve kebaki ha. Veya eme dediyse emeden vasat olana gider. Abud dediyse ondan vasat olana gider. Himar, feres, hepçe aynı. Haza fi urfihim. Bu onların örfündedir diyor. Emmel beytü fi urfina. Beyt ile dar arasında ayırım yaptı. Halbuki diyor bizim örfümüzde feleyte hassan bir <gülüyor> yubatü fihi. Beyt içerisine gecelenen demek değildir diyor. Ya nedir? Mel yuqalü li menzili ved hem arâzi hem ev hepsine birden ne denir bizim burada diyor? Beyt denir. O zaman dardan farkı kalmadı. Dolayısıyla feyen bâqi en yecibe vacip olması gerekir. Bir tesmiyetin burada aslında bir tesmiyetihi olmalı. Beyti tesmiye etmekle vacip olur ne mehrulmişti Mehrimişil vacip olur. Keddar, darda olduğu gibi. Çünkü bizim göremiyoruz beyt ile dar arasında fark yok diyor. Ve tücberu kadın zorlanır, mecburdur. Ala kabuli kıymetihi. Tahin edilen o nev'in vasatı diyorduk ya, adam tuttu o vasatın kıymetini getirdi kadına verdi. Mehir olarak neyi koydu? Mehir olarak ferest dedi. Bir feresttir mehir dedi. Bir attır mehir dedi. E bir attır dedi ama hangişi? Kadın neyi ister? En kıymetli ister. Adam neyi ister? En kıymetsizini vereyim der. Onun için fukaha ne diyor? Ne en kıymetlişi, ne en kıymetsizi, vasat ortası diyor. Ve orta be, ortasını buldular. Ve adam atın kendisini değil, kıymetini verdi. Bu durumda kadın o kıymeti kabul etmek zorundadır. Onu söylüyorum. Ve tücberu. Kadın zor mecburdur. Ala kabuli kıymetihi o vasatın kıymetini kabul etmeye. Lev eta adam verecek olsa ha kadına şey kıymetik kime bi kadına kıymeti verecek olursa onu kabul etmek zorundadır. Kemafil <gülüyor> fethi ve fihi musannifin ibareşinde yani İbrahim Halebi'nin ibareşinde. İbrahim Halebi'nin ibareşi nasıldı? Evyahutta tezevven ca bi tevbin ebidabbetin lem demişti. Öyle değil mi? Şimdi o noktaya değiniyor. Halbuki ne ahuma demesi lazımdı mantıkçılara göre. Ama fakihler cinse huma diyebilir. İşte bu cinse huma demesinde var ne var iş işaret var ne işaret var bir cevazi ıtlakıl cinsdel fukaha faihlere göre cinsi ıtlak etme caizdir söylemek caizdir neye Alel Emril am Emri amma ne derler cins derler yani ne fakihler ne derler cinsterler bu Sekana cinsendel felasiffeeti mantıkçılara göre isterse cins olsun Em an veyahut yahuttan neri olsun mü halimizde idi mantıkçılara göre Kâlefe <gülüyor> şeriat ehlinin, yani şer'i ilimlerle uğraşan kişinin iltifat etmemesi gerekir neye? İla mastala'l felsefatu, mantıkçıların felsefecilerin ostulahı edindiği şeye iltifat etmesine gerek yok aleyh. Kemâ keşfi burada kalabiliriz. O kitapta da böyle söylemiştir.